Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Allah'ın dinine çalışmak. Canımızla, malımızla. İki şeyle. Bir de tabi bunun karşılığı, sevabı nedir, mükafat nedir? İnşallah konu bulacak inşallah nasip olsa. Mevla bize buyuruyor Kuran-ı Kerim'inde Saf Suresinde Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Buradaki ya uyarı bu ya kelimesi Arapça genelde uzaktaki için kullanılır mesela biri birini çağıracak örnek ismi Mustafa yandaşsa Mustafa der uzaksa ya Mustafa yani Türkçe'mizde bir nevi ey anlamına gelebiliyor. Tam karşı dil tabi yine kelimesi. Demek ki Arapça yağ kelimesi uzakta olan kişi için hitap ederken kullanılır. Şimdi tabi aslında kul Mevlamıza değil Mevlamıza. Yalnız ne var? Kul genelde gaflette. Dalgın kul gaflette. Gaflette. İşte bizim Mevlamın önce uyarıyor bence gafletten. Ey iman edenler! Tabi arkadan bir emir gelecek, arkadan gelecek. Önce uyarı geliyor, bir tembih geliyor, bütün ehlimi uyandırılıyor. Burada tabi uyarı yalnız müminlere ama. Arkadan Mevlamız Emri bize bildiriyor. Hel edül lüküm. Allah'a soruyor. Sizlere bildireyim mi? Harbe vereyim mi? Bu edül deral anlamına geliyor. Yani delilik yapma gibi. Size ey müminler, kullarım size haber vereyim mi? Bildireyim mi? Ala ticaretin bir ticaret üzerine. Ticaret üzerine. Nedir muhtemelen ticaret? Ticaret tabi bir insan bir iş yapar, alışveriş yapar ya da bir sandıklar bir iş yapar da sonda bir şey bundan kazanacak. Kişinin bundan sonunda kazançlı çıkması. Bize Mevla'nın buyuruyor, ey müminler, imadenler sizlere bir ticaret haber vereyim mi ticareti? Peki bu ticaretin sonunda ne olacak? İnsan param kazanacak, altın gün kazanacak. Hayır, beram şerab yürüyor. Tünce hüküm, min azabin elim. Sizleri azabı elimden kurtaracak ticareti size bildireyim mi? Bak, azabı elim bakınız, iki ayrı kelime. Azab biliyorsunuz kulun çile çekmesi, elimde çok acıklı bir azap, acıklı. Gerçekte her azap acıklıdır. Ama bazı daha acıklı oluyor. Kul, bir de ruhsatçıdan insan pişman oluyor. Mesela kulun elinde imkan var kul imkanını kullanmasa, kullanamasa, Sonunda kişi bundan bir şey kaybederse insan iki yönden acı elim çekiyor. Eyvah pişman oluyor kişi böylece. Bunu tabi Mevla'nın bize haberin buyurması tabi burada kullar evet Rabbi, bu anlamına geliyor. Arakadan Mevlan bizlere haber veriyor ticareti. Yani kul Allah haberci bu işi ticareti yaparsa, kul ileride azab elimden kurtulacak. Nedir bu ticaret? Tübü yöne billahi ve resulihi. Önce, bak Fehlân buyuruyor, önce iman ama. İmansız, hiçbir şeye kabul değil. Bazı halk arasında konuşulur. İşte filan evet kafir ama insanlar şöyle faydalı olmuş, şunu şunu yapmış denir. Eğer bir kişinin imanı yoksa hak dine, Allah'ın son dinine, hak peygamberine o ki inancı yoksa o kişi ne abasa yapsın ona cennet haram muhtelene bakınız. Bu bir. Ona cennet haram oluyor. Peki Allah Teala adildir ama peki onu yaptı boşa mı diyecek? Hayır, boşa gitmiyor o. O da var bakınız. O da boşa gitmiyor. Peki ne olacak? O kulun cehennemdeki azabı biraz hafifleyecek. O farkı var şimdi işte. Dünyada bile böyle aynı suçu işleyenlerin içerisinde bazıları daha insanlıysa Onların cezaları daha hafifleşiyor. Diye bir alıyorum bu devamlar. Bereamize buyuruyor şimdi. Önce Allah Teâlâ şanı iman, peygambere iman. Peki diğer iman şartları ve kitaplara onun adı bunun içinden dahil oluyor onlar buna. Ama imanın başı özü Allah iman. Yalnız. Allah'a inandı deme yeterli değil. Ne gerekiyor? Tevhidini, tevhid. Allah'tan başka ilah yok. Bu olması şart. Bir kimse Allah-u şanı Celleşanı inanmakla birlikte Allah'tan başka bir sapık ideoloji benimsese bir taşı putlaşır, ilahlaştırırsa Allah'a inkar etmese de Allah iman etse de o kişi Allah katında müşrik oluyor. Müşrik. Kafir başka bir şeye tapurmasa bile Allah'ın tanımayan kişi kafirdir açıkça. Müşrik Allah'ı inkar etmez. Evet Allah var der. Ama Allah'tan başka başka bir şeyi ilahlaştırır. Putlaştırır. Onun peşine gider. Bunlara da müşrik deniyor. İşte bir müminin şirkten kurtulması için ne gerekiyor? Allah'tan başka ilah yok. Yani tevhit inancına mutlaklar. La ilahe illallah bir bakması. La ilahe illallah. Önde önde la var. La nefi deniyor olumsuz anlamına geliyor buradaki la bütün cinsiyeti nef ediyor la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok insan önce kalbinden başlayacak kişi önce herkes hepimiz önce kalbimize bakacağız acaba kalbimizde Allah'tan başka bir Rab var mı kalbimizde acaba Önce kalp temizlenecek. Buna enfüzy deniyor enfüzy, yani nefisten kişi kendine başlaması. Sonra ahfaki deniyor, ufuklara çıkmak böyle. Kalpten başlayacak, la ilah derken kalpten başlayayım, afaki ufuka dolaşacak böylece. Kişi çevresine bakacak, ağaçlar, dağlar, taşlar, denizler, insanlar, ay, yıldız, güneşler. Bunu ile olabilir mi? Olamazlar. Her biri Allah boyun eğmişler. Ve la bir yürüyor. Eşşemsü vel kameru vel nücumu müsehkharatun bi emri bakım. Güneşte, ay bütün yıldızlar Allah'ın emrinde kesin denetiminde hepsine boyun eğmişler. Böyle. Her biri yerinde yörüngesinde ayrılamazlar. Bir milim arlamazlar o teemmürler. Onlara dönüş hızlara da Allah'ın takdiriyle hesablanmış. Bir zerre elinden çıkamaz bir şey. İşte bir insan önce enfüsü deniyor. Kul kendi kalbinden başlayacak. Kalbinde Allah'tan başka bir put ile olmayacak kalbinde. Kalbi Allah bir diyecek inancı Allah Teala'ya. Allah kalpteşim olacak. Sora kul ne yapacak? Afaki böyle. Çevre bakacak ki, evet. İle alamazlar bunlar böyle işte. İşte illallah. yine kalbe dönüyor bu sefer, kalbe vuruyor böyle. Yani kaptan başlıyor la ile bir devre diyor, diyor 160 dereceyi tamamlıyor, yine kalbe geliyor illa Allah. Evet, ancak Allah'tır İla. Odur Rabbul Alem'in, Odur Yaratıcı odur. İşte imanı özü bu muhterine haberleşeceğim. Bakınız sahabeler tabi şirk yürüp bataklığından çıkarılıyorlar. Sahabeler e, cahile döneminde yaşamış. Şarabın tam bağımlısı olmuş. Ahlak çöküntü hepsi onlarda haberleşeceğim. Ama inanarak bir defa kelime-i tevhid -i söyleyince nefisten başlayıp afaki dolaşıp. Bir defa kerime-i söyleyince öyle bir imana erişiyorlar ki hiçbir evli o erişemiyor. Ondan gelenler gelenler öyle iman imanın takiki olması imanın gerçeği olması gerekiyor böyle. Allah diyelim ki ceneş ne dediğini bilmesi gerekiyor kişiden işte İşte önce Allah iman ceneş Mevla buyuruyor Tümüne billahi Ondan sonra ve Resulü Allah'ın Resulü'ne Peygamber'e iman. Peygamber'e iman olmasa kişi İslam'ı nereden bilecek Kur'an peygamberize geldi. Kur'an-ı Kerim'in öğreticisi, eğitimcisi Peygamber Aleyhisselam'ı dirilme. Peygamberimiz yalnız İslam'da bir şey var bakınız. Abdü Resulü geliyor İslam'a bak hele. Abdülvehb Resulü Peygamber Allah Teala'nın kuludur. O da bir kuldur bakınız. Neden böyle geliyor İslam'da geliyor? Hristiyanlar Hz. İsa Aleyhisselam oldu dediler. Yahudiler Hazreti Üzir Aleyhisselam'a öyle iddialar eder. İslam ne diyor İslam'da peygamber Allah Teala'nın abdü kulu ve Resulü Peygamberi. Allah'ın kulu. Peygamberimiz o da bir insan, o da bir beşer. O bir annesi, babası var. O da aynı yolla dünyaya geldi, geldi. Tab onların ezelde bir seçimleri var Peygamber Allah tarafından, Rusla aleminde. Onlar Rus'a özellikleri var ama Peygamber de olsa o da kul Mustehandar. Doğduğu gibi ölecek o da bir öldi işte böylece. Işte. Her doğan ölecek Mustehandar. Ölecek o da Allah'ın kuludur. Yanasa burada Rahmanüllah idaitemize Peygamber sevabı olduğu için peygamberimizi çok sevmize gerekiyor Mustehan. Bunu unutmayalım inşallah böyle. Yani Peygamber sevgisi. Ne yazık ki çok sönük kalıyor, sönük çok sönük Muhterem Yani çok çoğu çocuk Peygamberize tanım bile benice. Peygamber ismi şeyimizi geçmeli süreti geçmeli isim bile. Peygamberimizin sünnetleri hemen yaşanmalı sünnetleri benice. Peygamber bir şey buyurmuş mu? Onu Peygamberle buyurmuş Muhterem. Yani şu anda hayat olsa Peygamberimiz Aleyhisselam azetir gelse de. Şunun için şey yapma derse, yapmayız mı? Yapar değil mi? Canımızı verir sayfamda Veririz. O halde Peygamber'in sünnetlerini de küçümsememek gerekiyor böyle. Oturmada, yatmada, kalkmada mesela yatarken e, abdesti yapmak mümkünse tabi değilse hiç olmazsa kişi ayet-i okuyacak, ilas ve farklı okuyacak olmazsa yatacak böyle işe yatarken sağa yatmak o da sünnet muhtemelen bakın böyle sağa yatmak o da sünneden kalp sol tarafımızda böyle şey. kalp zorlanmasın basadan kalmasın böyle. aslında her sünnetin insanın hem sağlığına bedensel ruhsal sağlığına bir faydası var her sünnetin bir arası tabi istihabı var böyle şey mesela yemek yerken kişi ardındaki lokma çiğniyor İkinci hemen alıp atıyor. Hayır yapmayacak hava Bu da mekul oluyor. Neden? Ağzına lokmayı çiğnilerek bitirecek. onun ikinci lokmayı alacak. Ağzına lokmayı çiğniyor. Yutar ki ikinci ağzına veriyor. Hayır biraz dinlenecek muhtemelen. Yani yavaş yavaş. Sonra lokmayı çiğnemek. Bu da sünnet hakkında. Acil etmemek böylece. Lokmayı çiğnemek ağzında biraz. O dişler onu parçalayacak. O türlü bezeki salgılar onun salgıları o gıdayı ne hale getiriyor mu ne hale getiriyor böyle soğukluğunu sıcakluğunu ayarlıyor ilk sinirim oradan başlıyor onun için önce lokma çiğrenecek böyle yavaş yavaş inecek. hatta hiç konuşmamakta islamda mekruh soffada bazıları derler böyle bilmezler de soffada konuşulmaz derler hayır konuşur muhteşemde yavaş yavaş yenilir soffada muhabbet edilir yalnız tabi öyle haram günah olmayacak tabii. Olmayacak. Su içmek bile mesela su bile birdenbire içilmez böylece. Yani su yavaş içilir. Hatta mükemmel bölünür. Su hepsine çekilir böylece. Ta bunlar kısa bir örnekler bunlar. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin ne kadar sünneti seniyesi varsa gerek ibadet, namaz, oruç gibi nafil olarak gerisi böyle yemede, işmede, gezmede, tozmada her yaparsak hem bize bundan sünnet sahibi var, hem bunların bize dünyada sağlığı, artı sahibi var muhtemelen. Önce demek ki Allah'a ceneştire iman, sonra Peygamber'e iman, sonra ne geliyor şimdi? Arkada Mevlam buyuruyor, ve tücahidûne Fi sebilillah, sebil yol demektir. Allah yolunda cihat edersiniz mevlam veriyor. Ençâllâh iman, peygamber iman, onu Allah yolunda cihat ediniz yani mevlam. Cihat. Dedi cihat, cihat, cehd, kökünden geliyor, cehd. Kul elinden geleni sonuna kadar kullanmak gayretine gücünü. Efendim işte bu kadar yapabiliyorum. Yani gevşeklik yapmadan, kul belirtemellik yapmadan kul eline gelin yapmak. Allah yolunda çalışmak yani. Allah'ın dinine, Allah'ın Kur'an'ına çalışmak. Ne ile? Bi envalüküm ve enfüsüküm malınızla, canınızla mela veriyor. Hatta bu önce mal ile geliyor bedence. Önce mal ile geliyor bela veriyor. Önce malınızda, ondan sonra gerekli halinde canınızda. Tabi bedenle anlamına geliyor bu. Ama Allah yolunda bedene çalışırken kişi ölümü de gözü alabilecek. Tabi bu ölüm mutlaka düşman silahı olmaz. Kişi yolu kastı olabilir kişi o yolda hasanabilir de. He bunlar buna girerler. Allah yolunda kişi canıyla, malıyla çalışması. Allah'ın dinine çalışmak madenler. Allah'ın en güzel kulları tabii peygamberler. Peygamberler. Allah Teala peygamberlerine en kutsal görevi verdi. Dine çalışmak. Bir gün Abdülkadir Gerlani Hazretleri belgül kalmış tarlaya çıkmaya konu bir uzun bir anda kısa yapıyorum inşallah olay şöyle oluyor babası öldü yetim kaldı. İki kardeş bir anneleri var bunların Abdülkadir Hazretleri daha çocuk yaşında hafızını bitirdi. Köyde konusunda ilim bir okuyor. Orası diyor ki bir gün yavrum Abdülkadir artık benim sana vereceğim bir şey kalmadı. Sen bende geçtin yavrum diyor. Benden bu kadar. Tabi eve geliyor ağlayarak. Annesi yavrum Abdülkadir'im niye ağlıyorsun? Annesi de boş kadın tabi. Anneciğim hocam artık beni okutmayacakmış. Niye okutmuyor yavrum? İşte vereceğim bir şey kalmadı dedi. E olsun yavrum bak, hocam iyi bir bunlar yavrum. Bak işte bana yardımcı ol inşallah yavrum böyle diyor. Peki anneciğim diyor. Veriyor ona öküzü, hadi yavrum bak diyor. Yardım et sen diye şu sıraya git bakalım sürmeye. Alıyor bir öküzü, annesi oturuyor bir gölgede. Biraz gidiyorlar, öküzdüğüne Abdülkadir'e bakıyor. Ey Abdülkadir, sevmuz için yaratıldın diyor. Sevmuz için yaratıldın böyle diyor. Tabi hemen anda ağlaman başlıyor. Annesi ki ne oldu yavrum? Bana öküz böyleydi. Ne istiyorsun yavrum? İlim okumak istimane diyor. Önce Rabbim ben tanıyayım. Marifetullahı bulayım. Kur'an'a hadisi peygamberi tanıyayım. Sonra şu insanlara yardımcı olayım anneciğim diyor. İnsanlara, böyle, böyle, diyor. Bu çifti kim olsa süre anneciğim böyle diyor. Annesi tabi razı oldu. olay girmeyeceğim fazla muhteremler. Bakınız Abdülkadir gelani ki aslında peygamber neslinden geliyor. Seyiteden kendisi geliyor. Ezelde ruhu Allah diye yanmış alem erbahtan o vakamı almış ezelde almış. Bak öküz ne diyor ona? Abdülkadir sevmişi yaratılmadın diyor muhtemelen. Bunun için allah Teala Teala'ya seyitir kullara Mevlam neyi veriyor? Din için çalışma vukuhtaya. Çalışma böyle işte. Ne kadar peygamber varsa hepsi bütün güçleriyle Allah'ın dinine çalışmış, hep çalışmışlar böyle işte. Peygamberimiz de, Peygamberimiz de, Mekke'ye mükerremede Peygamber Aleyhisselam Hazretleri zaten biliyorsunuz yetim dünyaya geldi. Hiç babasını görmedi. Annesini kaybetti, dedesini kaybetti. Yetim büyüdü. Amnesinin yanında, yengesi yanında büyüdü. Peygamberlik verildi ama Ondan sonra başladı, bütün düşmanlar saldırıya geçtiler, düşmanlar sözlü e, hatta e, fiili olarak saldırıya başladılar. Hepsini peygamber sineğe çekti. İşte acıyarak böyle Allah'ın dinle çalışmışlarına kurtarmak böyle şey. Işte. i̇şte en kutsal görev bu muhtemelidir. Allah'ın dinle çalışmak böyle şey. Işte. Efendim bana ne? Hayır olmaz muhtemelidir. Bana olmaz böyle şey. Işte. Din bize kaldı. Şu an biz nöbetçiyiz, görevliyiz şu anda. bir bundan sorumluyuz. İşte Mevlamız buyuruyor. Allah'ın dinine malınızla canınızla çalışırsınız cihat. Hem de cihat kerimesi geliyor ki burada, yarın son kuvvetinize kadar haberliyor. Malınızla, canınızla haberleşiyor. Din için nedir bu? Bir kişiyi İslam'a getirebilmek müdür? bir kişiye nasip olsa da, o kişiye hayatı boyunca çalışsa, çabalasa, bir tek kişiyi İslam'a getirse, o kişi için bu dünyadan daha hayırlı bakmı terimler. Hayber, Hayber'in fethinde, sabah namazı kılındı, Hayber'de kılındı, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, dev özelen çıktı, toplandı sahabeler, 1500'nin sahibi o gün orada var mı demler? 1500 sahabe, da her biri aşkla yalan sahabeler galiba. Begam Hazr Ali'ye verdi sancağı, Begam şöyle buyurdu: "Ya Ali, atına bin, git Cihada git. Hiç dönme ama. doğru git. Hazr Ali Atina bindi, ya da Devresine bindi, Hazr Ali üç adım gitti. Aklına geldi. Acaba nasıl başlayacak bu kalelerin fethine? Çok kale var. Kale içinde orada Yahudiler. Acaba nasıl fethiye başlayacak? Önce İslam'ı davet edecek ne yapacak acaba? Aklına geldi. Bakınız, peygamber itaata bakınız. Haseli ne yaptı? Ona peygamberimiz Arakan'a dönme yürü deyince bakmadım, peygamber bakmadı. Arkası peygamberimiz var peygamberle konuşması gerekti ama okul itaat peygamberinin sürdüğüne arkası dönüp peygamberimiz öyle vardı. Ya Allah nasıl onları fete başlayayım aniden baskın yapayım onu İslam'a davet edeyim önce Peygamber dedi ki Ya Ali önce onlara bir defa İslam'a davet et Onlara Allah'ın birliğinin varlığının anlat. Biraz bekle. Düşünmüş olarak bir fırsat tanı. Sonra iki defa tekrar onları İslam'a davet et. Yine onlara İslamı anlat. Onlara tevhidi anlat onlara. Yine biraz bekle. Onlara düşme için yine bir zaman fırsat tanı. Sonra üçüncü defa yine onlara davet et. Yine bir zaman hak tanı ha onlar hakkını. Ondan sonra cihada da Peygamber'in şöyle bir uyru bak, Uyuru yaptı Peygamber'imiz. Ya Ali ama şunu bil ki eğer allah Teala senin elin ile Allah seninin sebep kılarak bir iki işlemler gelirse bu senin için dünya ve mafiyatın daha hayırlı. Yani bin kafi öldürmekten bir kişi imana getirmek senin için daha hayırlı buyurdu muhteremler. Demek ki bakınız, bir kişiye Mevlam nasip etse, bir insanın hayatı boyunca çalışsa, çabalasa, yani gözüne kestirdiği böyle, konuşabildiği, e, sözünü dinleyen bir kişi kişi ilgilen, kişi onu İslam'a getirse, İslam yaşadaki kişi onu dönüştürse, kişi buna sebep olsa, bütün dünya mağmurca olsa, ondan daha hayırlı bir muhtemelen Peygamber Hazretleri. Yalnız tabi bunda ihlas şart. İhlas. Nedir ihlas? Bunun için şey Allah için yapmak cihadını. Bir gün kazan Hazretleri medyan dışında dolaşırken İslam düşmanlığı ile ünlü bir Yahudu ile karşılaşıyorlar. O Yahudi İslam'a kadar düşmanmış Yahudi tabi hastayla karşılaşınca işte şuradan buradan derken hastayla nedir görevi? İslam'a davet etmek tabi onu. Öyle boş diyalog değil böyle. Sohbet değil ha, maksat tabi. İslam'a davet. Hastayla bu İslam'a davet ediyor. Gel diyor bak. Sen de görürsün bak diyor. Alemlere bak. Allah bir cence alıyor böyle. büyük onun Odur yaratan. Ona dönersin böyle işte. Davet ediyor. Tabi Yahudi, İslam'a gelmediği gibi, Yahudi'nin kılıcı olmuş yanında, kılığını çekip hasta aniden bir kılıç sallıyor. Bir darbe, hamle yapıyor hastalıya, Yani hastalığa böyle gafil zannediyor geliyor, ona bir hamle yapıyor, şunu başlıyor, keseyim diyor. Tabi hastalığa onu Rabbi yaratmış ki, uyanık. Hemen darbe darbine kılıcı kılıcını çekiyor, onu kılıcına karşılıyor biraz mücadele sonra has bunu yere düşürüyor ya adın kılcı düşüyor bir yere kendi yere düşüyor has bunun şimdi göğsü ayağına basıyor Kılıcı dayıyor boynuna bak diyor sen beni aniden diye birden öldürmek istedin Allah öldürtmedi diyor şu anda bak ben seni istedim öldürebilirim artık ama ben bundan zevk duymuyorum diye öldürmek istemiyorum seni diyor bak. bak ne olur diyor gel diyor Allah'a emanet, Müslüman ol, sen de karış oğlum diyor, sen boyuna sarılayım diyor. Ne i̇mana gel diyor. ona güzelce nasihat etmeye başlıyor. Yahudi, imana gelmek diyeti olmayan Yahudi, ama bakıyor kurtuluşu yok şimdi, ayak altına kalmış kurtuluşu yok, Yahudi şöyle yapıyor, Yahudi kafasına bakın. Aliye kızlayan da diyor, kızın birden başıma vursun da ya yani, acı çekmeden çabuk öleyim diye hastalığı kızdırmak için onun üzerine tükürüyor yattığı yerden beri şambuza tükürüyor tükürü hasa yüzüne geliyor tabası insan tabii kızıyor kim ona kızar tabanda hasane kızıyor peki ne yapıyor hemen başa geçiyor mu hayır bırakıyor yani böyle ayağını çekiyor yani çekiyor şeyi siliyor böyle İlla bir duruyor şey. Ya düşünün merak ediyor. Ali ne oldu? Baksen beni öldürecektin. Ben de çabucak öldür. Falan çekmem diye seni kızıma işten güzel tükürdüm. Niye beni öldürmüyorsun diyor şu anda diyor. Niye bıraktın beni? Hasır şırb yürüyor. benim sana bir alacağım vereceğim yok. Sen de bir insansın. Ben de bir insanım. Allah'ın kullarız Balışça. Ben seni İslam'a davet ettim. Ama sen gün önce bana saldırdın. Mecbur kaldım ben seninle savaşmaya, mecbur kaldım. Evet ben seni öldürecektim ama Allah eşliği öldürecektim ben seni. Ama sen benim yüzüme tükürdüğün anda nefsim devreye girdi. Nefsim kabardı. Nefsim kızı Nefsim devreye girdi. O anda ben öldürseydim nefis alınmış öldürmüş olacaktım. Allah'a katil olacaktım o zaman ben böyle. Benim bu cihadan Allah için böyle diyor. Şimdi bekliyorum diyor. Nefsimin bu galeyanı öfkem geçsin, sakinleşsin. Yine eski Rus döneyim. döneyim. Allah için sene diyor? Cihade bileyim böyle diyor. Şimdi önce kılıçtan da korkmayan Yahudi bu durumu görünce içine bir değişim olan de. Ya Ali! Demek İslam bu kadar incebiydin öyle mi? Her şey Allah şey yapıyorsunuz, Allah şey yapıyorsunuz. O da şey imanla cembe Ve ehlân getiriyor, Müslüman oluyor, hastanın boluna sarıp alışıyorlar böylece. İşte İslam'da adı cemaatimiz Allah için çalışırken İslam'a çalışırken de buna önem dikkat edelim, özellikle iylas Allah için yapmak. Bir kişiyle İslam konusunda konuşurken öyle kızmaman gerekiyor. Hiç tartışmaya, kavgaya dönüşürmeye gerekiyor böylece. Amacımız da o kişiyi kurtarmak mı? kurtarmak o kişiyi. Ama gelmiyor kurtulmuyor. E ne yapalım? Kişi kuyuya düşmüş. Kişi suya denize düşmüş. Yemezsiz bilmiyor. Boğulacak. El uzattık. Tut elimi kurtaracağız diyoruz. O kaçıyor. Tutmuyor elimizi böylece. O zaman ne yaparız? Acırız değil mi? Kızmayız kurtarın Kızmayız böyle şey. İşte buna benziyor. Demek ki İslam için çalışmada, sırf Allah için çalışmak, ilahsıyla çalışmak, acaba nasıl yapsam daha iyi olur diye böyle şey. Tabi bu birden mal da burada devreye giriyor, para da böyle şey. İcabından ona samimi olma, efendim onu icabına lokantaya götürme, işte evine gitmeye gelme. Ama amaç ne? O kişiyi İslam'a getirebilmeh mu Bir kişiyi kurtarma böyle işte. Kurtarma? Zaliküm Allah buyuruyor. İşte bunu yapmaklarınız nedir? Hayrun lüküm in kuntum talemu. Eğer bile bilseniz sizin için en hayri olanı budur Mevlam buyuruyor. Yani Allah'ın dinine çalışmanız Mevlam buyuruyor. Dine çalışmanız. Peki Mevlana bize şimdi böyle çalışırsak gerçi aslında biri karşıda da var gerekiyor aslında. Yani insandan gelen bir merhamet, şefkat duygusuyla bu iş yapmamız gerekiyor aslında. Acımamız gerekiyor karşı aslında. Ama Rabbim tabi bu arada bizi afferim o Bak, melan evri bize şimdi yal firleküm zunu Allah Teala. Bir kul ihlas ile Allah için, Allah dinine çalışırken, çalışırken Allah kulun günahlarını bağışı affediyor. Bak, hiç kufarkına değil. Tabi değil mi o teyandar? E, Allah'ın dinine çalışıyor da o güzel Mevla Kulun günahkarı bırakır mı? Bırakmamı Yani kulun da günahları olabilir, hatas olabilir, haram işiymiş olabilir, ama kul dönüş yapmış, Allah'a inanmış, ahiret inanmış kul. Kul bir de bunun üzerine, kendi geçmişe bakıyor kul, ben ne yedim, batattaydım diyor. Bunları kurtarayım diyor. Bu da bak kulun hafif insanları kurtarmaya çalışıyor böyle. Malı ile kurtarmaya çalışıyor. Bak Mevlam buyuruyor, Allah kulun günahlarını affediyor. Bağışlıyor muhtemelen. Hiç kul farkından değil, günahları bağışlını bunun belli. Bir mübarek zat vardır. Battal Gazi Hazretleri diye. Battal Gazi. Seyyid Battal Gazi dedi aslında kendisine. Bu Emeviler zamanında İstanbul'un ilk muhasarasında orada bulundu. Çok yaşadı kendisi. Harun Reşit'in zamanda hayattaymış hala. Ama o zaman pirifaniymiş, çok yaşlıymış. Harun Reşit, bunun namını ünlü duyuyor. Harun Reşit bunun ziyaretine evine gidiyor. Koca halife. Evine ziyaretine gidiyor. 200 yaştan fazlaymış onda yaşayan evvel. Evine pirifani. Evine gidiyor Harun Reşit. Harun tabii hoş sonra diyor ki, ya Battal Gazi diyor. Bu kadar uzun bir zaman yaşadın, hep hayatın hayatım diyor, Allah onda cihat da geçti. Tabi diyor, başından diyor, her olay geçmiştir diyor. Ne olur diyor, şöyle unutamadığın bir anını anlat, anlatır mısın bana diyor. Baştan bir anıyı anlatır mısın bana diyor böyle. Seni etkileyen. Yatıyormuş Batı Ağazı, oturuyor yatağına. Ya emrel mimin diyor Harun e. Başından çok ama olaylar geçti diyor. Ama şu anda diyor bu yaşımda diyor akklalı biri geldi diyor o temme sana diyor ama bakalım bir gün diyor Rum diyarına yani biraz ülkesine geçtim diyor insanları İslam'a davet etmek için Tab bu arada diyor başımı koltumu aldım Kılıcım var diyor heş şey olabilir diyor yazındı diyor oturun bir ağacın altına Atımı bir yere bağladım diyor. Oturum ağacın altında namazımı kıldım. Allah Teala zikre daldım diyor. O anda baktım karşıma bir altı geliyor diye bana doğru diyor. Acaba Müslüman mı, Bizanslı mı, Rum mu acaba? Diye diyor şey bir tezgün oldum diyor. Bir kılıcı elime aldım, baktım diyor. Gelen kişi bana yaklaşınca selam verdi diyor. Eslam Ali deyince diyor, tam İslam parvası bu. Yani Müslümanım dedi bana diyor. Heranda seyini ve Ali selam ayağa kalkın. buyur kardeşleme diyor. O da attıymış. Şöyle gelen kişiye, Batna gazisel misin? Evet benim. Allah şey yapıyor gelen kişi. Allah'a şükür Allah sana kavuşurdu. Ben şaşım diye attayın otur yanıma diyor. Şimdi kimsin sen? Benim kim olduğumuzu sana sorma diyor. Hep Allah'a ben dua ettim diyor. İki şeyi Allah'a istedim diyor. Biri şehit olmak Allah yolunda öyle ölmek, ikincisi sana kavuşmak, senin yanında şehit olmak istedim Allah'a istedim diye diyor. Şu anda diyor Rabbim duamı kabul etmiş demek ki diyor, sana kavuşsun, inşallah biraz sonra ben de şehit olacağım diyor. Böyle işte. Tam önce var baktım böyle diyor. Onunla konuşmaya daldım diyor, Baktım kişi boş şiir diyor. Gayet cezbeli, Aşıkı böyle konuşurken başka ihaller var. Bir feyiz hava oldu ver diyor. Onunla konuşurken baktık ki diyor üç tane attı geliyor ama Rumluluklar belli şekil kıyafetlerinden beri. Karşın daha belli diyor. Üç altı geliyorlar diyor. Dedi geliyorlar. Bir de geliyorlar diyor. Baktık Rum diyor. Dedi ki bana şimdi bu diyor yeniden arkadaşım battal. Sen de Allah aşkına bir isteğin var. Sen otur. Kalkma. Önce ben bunlara karşı çıkacağım. Ben tabloda şehit olacağım. Olmazsa ne yaparsa yap. Dedi bana diyor. Peki dedim ben değil? O ayağa kalktı diyor. Bu gelen Rumları da hemen aşırı yerinde diyor. diyor. onlara karşıladı. Kudüs şey karşıladı diyor. Onlardan birini öldürdü. Ama yer ikisi hem bunun başına kestiler böyle diyor. Bunun başına bir fırladı. Bedenin bir fırladı böyle düştü bu diyor. İki kişi kaldı Rumlardan diyor tabana sıra bana gelişin diyor. Ben şey koyayım, şimdi karşı diyor. O anda diyor benim görüşüm bana göre iki kişi iş geliyor bana diyor. Yani iki kişiyle bir kılıç savaşı benim için çok basit geliyor bana diyor. Öyle girdim diyor. De ilk hamle birini öldürürüm diyor. Bir kişi kaldırımdan kaldı diyor. Ama iş öyle değilmiş diyor. İlk defa öyle çetin düşmana karşı hayatla ben diyor. O ruh diyor tam savaşı mı belirtti? Çetin savaşı böyle bir o, hamle yapıyorum böyle diyor, karşılığında böyle diyor, karşılıklı hamle, hamle yapıyor diyor, şaşırdım, başaramıyorum böyle diyor. O ara diyor, bir kılıç benim kılıcıma vurdu diyor, yani kılıç bana salladı, kılıcımı kılıca karşılarken diyor, kılıcım düştü, benim dedi ayağım kaydı, ben yere düştüm, yere düştüm ben böyle diyor. Kılıcımda yok der yere düştüm diyor, Rum geldi diyor, göğsü ayağına bastı diyor, Kılçın ucunu diyor, boyu hafif batırdı diyor böyle. Dedi ki bana diyor, ey batal, ey batal. Kaç yıl senin peşindeydim, senin peşindeydim. Bak elime geçtin, şimdi öldüreceğim ama, beni başta kesmeyeceğim ama diyor böyle. iş şey, işkence ede de öldüreceğim. Ben artık baktım ki diyor, artık elimde bir şey gelmeyecek o anda diyor. Demek dedim diyor Rabim edindim diyor. Demek ki, de, ki ben ömrüm bitti. İnşallah şehit olacağım. Hiç ona cevap vermedim diyor. Başladım ben kelime tevhide başladım diyor. La ilahe illallah Muhammedin resulullah. Ben yani bunu söylüyorum böyle diyor. Bu diyor boynuma batırıyor diyor. diyor aldı kılıcını diyor. Tam gözüme diye kılıcı batacak böyle. Batacak diyor. O anda baktım diyor. Ölden o arkadaşım diyor başı ayrıldı diyor Bedeni ayağa kalktı diyor Benim düşen kılıcını eline aldı diyor hemen onu diyor ruhun diyor kafası ensenini kesti diyor ruhu da gitti böyle, böyle diyor. işte diyor en iyi unutan olay diyor benim başım bu geldi böyle diyor arkadaşım diyor başı yok bedene kalktı diyor böyle yaptı diyor şimdi muhtemeler çok duymuştur böyle duymuştur böylece Eski savaşlarda... Eski savaşlarda... Evliyalar kalkarlar böyle... Şehitler kalkarlar... kalkarlar böyle. Onlar cihada giderler böylece... Hatta birçoğunun çoğunun başına keçiktir böylece... Yani önce şehit olmuştur... Eski savaşta... Kırhsavış olduğu için... Çoğu başsızdır... Bazısı başını koltuğunu alır... Savaşta girerler böylece... Savaşta girerler... Tabi ne zaman savaşa girerler bunlar ne zaman ki Allah izin verirse, ne zaman Müslümanlar zaferi hak ederse, o konu söyleyecek inşallah. Mevlamız buyuruyor, kim ki Allah yolunda malıyla, canıyla elinden geleni yaparsa, aman bir kişiyi kurtarayım, batattan günahtan kurtarayım diye kişi bir şey yaparsa, onun rahmeti günahını bağışlıyor. Kul tertemiz oluyor ve yuduk cennatin Allah kulunu beder, cennetine iddial edecek ve yuduk cennatin hatta cennat cennetin çoğulu geliyor Allah kulunu cennetlere sekiz cennet var sekiz cennet var kim ki Allah'ın dinine çalışırken ölürse ama düşman ölmesi şart değil Yatağında ölürsün, yolda ölürsün. Ama kişi bu amaçla, bu dünyada kişi uğraşı Allah diye çalışan kişi ölürse, onun mevlamına afir günahlar muhtemelenler. Kul Mevla'ya tertemiz gidiyor evvel. Arunluğu günahlarından. Onu Rabbim ahirette hemen cennetine koyuyor muhtemelenler. Hatta bir kişi Allah yolunda çarpışırken ölürse, o kişinin canısı yıkanmıyor bile muhtemelen. Yıkanmıyor bile efendim. Yani şehidin kanı onu yıkanandan daha temiz midir? Şehit kanlı elbisesi gömülüyor. Şehidin kanı yıkan derim. Allah göre şehit kanı o kadar değerli vatanın akan kanı şehitten şey. Hatta bir kişi yolda yürürken mesela kişinin amacı Allah'a şey göre gitmek. Gideyim de Allah demiş, şey antayım bunlara işte arkadaşımın koluna gireyim. Yavla ricadeyim de onu da bir camiye getireyim, şey yapayım derken, kişi böyle giderken, kişinin ayağı bir taşlar çarpsa, ayağı kanasa, kişi bir yere da insan kolum olu kanasa, o bir dana kanaksa o kanla ve şiit kanıyor. Allah'ın da aklı için aklı denen. Allah'a kan çok kıymetli bir şey. Yaralansa bile kişiye bir şey. Öyle cennet ki Mevlam buyuruyor tecrî mintaht enhar Tabii cennetin güzelliği sonsuz yani sınırsız cennetin güzelliği burada Mevlam bizlere şunu veriyor altından ırmaklar akan cennetler su şimdi bir insan çölde olsa kişi havada olsa eğer kişinin bulunduğu da su olmasa hayatta olmadığı gibi muhteremler Akar su, başta başındaki güzellik yürüyor. Akar su efendim işte. İç cennetin güzelliğini biri de akar sular. Kişinin köşkünün altına akan sular. Ağaç altına akan sular. Tabi cennetteki akar ırmaklar, dünya ırmakları gibi değil. Yani cennetteki Allah'ın koyduğu kural, denge, düzen başka alem orası efendim Önce Oranın suları birin ne yatağı atmıyorlar. Nehirse yok cennete. Aboneye. Düz akıyor, üstten akıyor bana Dalmıyor. Yukarıda ak aşağıda akıyor Cennet Tertemiz cennet suları. Hatta Allahu Teala kulunun iradesine veriyor ırmakların akışını bile. Mesela kul oturuyor cennette. Arkadan geliyor burada. ve sakinen tayiben diye geliyor. Mesakin, meskenin çoğulu, mesken ev, bina, köş demektir. Cennette de evler, köşler var cennette. Şimdi, Murtayamlar, bütün canlılarda, yani bitki dahil, bütün canlılarda, bir mesken böyle, bir yöre, bir vatan vardır böyle şey. Bir bitki bile asli vatanından kopar başı götürürsün, Orada sola muhtemelen. Böyle. Her şeyin bir vas, vas, yöresi, vatanın vardır böylece. Her arının bir kovanı var muhtemelen. Karıncanın bir yuvası var. Her kuşun bir yuvası var bakın böylece. Ayrının da ini vardır elbette. Belli ini vardır böylece. Her şeyin bir yuvası vardır. İnsan da eğer bir insan gurbette kalsa, kişi mesela parası yok, pulu kaldı mı? İnsanımız çok ama çok acı böyle. Ne istiyor insan? İlle bir yuva, dünyada böyle, bir yuva ev böyle, yani böyle. Evet. İşte cennette mevlam insana bunu veriyor. Herkesin özel köşkü olacak köş. Herkesin ben herkesin acayip tevafülce. özel köşkü olacak. Ama tabii cennet köşkü dünya köşküyle hiç ama benzer hiç benzeri yok. Bir defa büyüktür Allah bir büyük verecek. O kadar muazzam büyükün büyük böyle. O kadar muazzam büyük ama dünya köşkten hiçbir şeye benzemez böyle şey benzemez böylece. Altından yakuttan zümrütte inci mercandan şeffaf böyle bir de böyle. Yani duvar engel olmuyor böylece. Şey. 70 kat böyle. Üzeri taras, üzeri taras, üzerine de böyle ağaçların dalları üzerine geliyor böyle. Geliyor. Mesela kişi oturmuş evin tarasında. Tabii eşyalarım yanında, kadın sakorusu yanında yatağa uzanmışlar e, cennette iyi bir dert yok yani iş yok, güç yok çalışma yok, alışveriş yok dikiş yok, çamaşır yok, bulaşık yok cennette yaşlılık yok efendim kış hazırlığı yok cennette hiçbir şey yok cennette benziyor. her şey doğal her şey doğal böyle her şey hazır elbise doğal elbise hazır ne eskinliği yıpranıyor ne kirleniyor böylece tozu cennette bir şövyok cennet ercan teberce. yataklarına bağlımışlar sohbet ederler. Evet tatlı sohbet böyle. Gönülleri bir, kalpleri bir, istekleri bir böylece. Her şey yerinde. Bakıyorlar ki cenneti ırmak akıyor. Ama uzaktan akıyor ırmak. Akılana geliyor şurma yanımızdan bir aksa şöyle. Yanımız aksa şöyle böylece. İnsan işte, böylece. Kul dünyada elini parmağını kumlağıtı gibi buna irade gücüne bağlı bunlar böyle. Beyni irade, irade gücüne bağlı. Göz kapağı ya da gücüne bağlı Kul irade ettiği anda ırmağa da kulun irade gücüne bağlı olacak oradan mı? Hemen kul irade ettiği şekilde ırma gelecek, akacak o zamanlar. Yukarı çıkacak bu şekilde Fi cennati adın cennati adin. Adin, sekiz cennet var. Birinin ismi adin cennetidir. İşte böyle meskenler yani böyle, köşkler, saraylar, ama hepsi doğal. Yatağı, divanı, hepsi doğal. Cennette yaşam doğal muhtemelen böyle. Işte. Cennette, devlet yapı çok cennette. Yani cennette kanun, suç yok artık cennette böyle. Efendim işte amir, memur, şu yok böyle herkes özgür, herkes hür. Ama ne var? Cennette kimse kimseye kötülük yapamıyor ama neden günah olmadığı için nefse mağara terbiye olduğu için Mahmut der. Eğer bir kişinin günahı olduğu halde o kişi günahıyla cennete girse o insan cenneti tutup bulamaz. İnsanlar zarar verir. Zarar verir bence. Bunun için işte icabında cehennem ateşi ne yapıyor kişi günahını arındıracak. Eğer kulun günah asla ne gerekiyor saat köprüsü Saat köprüsü, kişinin biraz günahları var ama onu cehenneme gidemeyecek. Ne yapacak kul saat biraz yavaşlayacak, Hızlı koşamayacak, geçemeyecek. Ateşi ne yakacak? Günahını yakacak bela işte. arınacak. Ama Mevlam buyuruyor, bakın. Burada Mevlam buyuruyor, kim ki dünyada kişi ilas samimiyetle böyle. İyi niyetle kişi Allah'ın dinle çalışırsa Allah kulu günahı da temizliyor işte. Oraya gerek kalmıyor ben işte. Kalmıyor. E kul günahından arındı temizledi dünyada. Azal kim oluyor ki muhtemelen? Azal kim oluyor mu öyle ya? Azay kim oluyor ki bir Eylülullah'ın biri ölmüş de kabre konmuş tabi tabi meleklerin görevi kim olsaydı geliyorlar buna soruyorlar men rabbike Rabbin kim Eylülullah şöyle bir bakıyor melekler bakıyor da gülümseyiyor. siz kimsiniz be kimsiniz siz tabi melekler onu duyuyor görür ruhani alim işte biz melekler bu şekilde küçülüyor melekler bebedeceğim ''Bana ne Rabbimi soruyorsunuz?'' diyor. ''Benim başka Rabbim var.'' diyor. ''Benim bir Rabbim var.'' Öyle inanmış Rabbine. Hiç şey yapmıyor böyle işte. Bülüyor ki Mevla meleklere meleklere ''Meleklerim bırakın benim kulumu, bırakın kulumlar. Ya muhtemelen. Az zahir kim? Mümin ben her neki melekleri kim oluyor? Zebanı meleği kim oluyor? Ateş kim oluyor? Hatta işte böyle müminler yani arınmış müminler sıhhatı geçerken oradan mutlaka geçecek ama oradan cehennete gidiyor çünkü böyle işte günah arınan müminler sıhhatı geçerken sıhhat köprüsünden cehennem onlara yalvaracak onlara cehennem yalvaracak ne olur çabuk geçin çabuk geçin sizin nurunuz ateşimi söndürüyor yani doğal yapım bozuluyor Doğal denge bozuluyor. Onlara cehennem yalvaracak bak trenler, yalvaracak böylece. Çünkü neyi yakıyor cehennem? Ancak günah yakabiliyor. Günahlama yakamıyor cehennem. Bir de karşıdan nuru fazla ise o nuru ateşi söndürüyor. Melekler gibi oluyor çünkü Müslümanlar. İşte böyle an yürüyor. Bakınız, kim Allah dinine çalışsa, onlar dünyada günahlar arındır, temizliğe böylece. Şey Onun evlenme ahirette hiç böyle mahşerde dikili beklemeden, kabirde teremeden korkmadan, sıratta yalmadan, Kudret e girecek. Ve mesakine tayyib eden böyle, o tertemiz, bak. tertemiz bak böyle, o köşke yaşayacak. Zalikel fevzül azayim. Ve la işte en büyük fer kurtuluş ancak bu hangisidir? Yani günahına aramak ve cennete girmek. O sonsuz aleminde sonsuzluk yaşamak böyle. Sonsuzluk aleminde böyle. Nasıl yaşamak böyle? Tam gönlün istediği şekilde cennete böylece. Yani kul hayat istiyorsa orada hayat var cennete ve uhra bunun dışında bir şey daha var Mevlam buraya bakınız neyin dışında yani günahtan arınma ebedi cennete yaşama bunun dışında dünyada o kulağın bir mükemmelde daha var yine çalışanlara tuhi bu neha siz onu seversiniz Mevlam ya. dünyada severseniz sevdiğiniz bir şey daha var size dünyada nedir o da Nasrun minallah ve fetun qarib Allah'ın nusreti yardımı geliyor topluma geliyor Demek ki hangi toplum, hangi ülke, hangi millet Allah'ın dinle çalışırsa, İslam'a çalışırsa, birbirine yardımcı olursa, bunların amaçları dünyayı aşmış, Allah'ın dini 살 çıkarlarsa bak belam burada söz ve uhreyle söz veriyor. Nasru minallah. Onunla Allah'ın mutlaka gelecek. Gelecek böyle. Ve fethun Fütuhat. İslam Fütuhat'a gelecek. Hem de karip, yakın olarak meydan işte. i̇şte adı cemaatimiz, tabi sahabeler, tabi'inler, o selebi sahne mi mübarek kişiler, onlar böyle böyle. Onun amacı Allah'ın dinine çalışmaktı onların kalbi İslam diye yandı onların kalbi Kuran diye yandı böyle öyle çalışırlar, Allah' da sizin tabi tuttulup tuttum muhtemelde yardım etti ve beşir müminin arkaala Emre peygamberimize ve beşir Muhammede müjdele kimleri el müminin bu vas müminleri müjdele yani böyle şey müminleri onlara müjde ver hem dünyada Allah'ın yardımı gelecek. İhsan fütühatı gelecek. Hem onlar Ahiret'te de diyana hayli olacak. Lilla taala fatih